Effective Bas. Hebben jullie Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır. Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Dergi'nin spor programı Efektif Bas'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan Ağır. Ben Utku Göker Küçük. Bu haftaki programı iki ana konuyla e, yapacağız. İlk ana konumuz e, daha hafta sonu tamamlanan Voleybol Kadınlar Dünya Grand prixi. Bu Grand Prix'i konuşmak için Alev Ana Kökü hattımıza bağlayacağız. Programımıza konuk edeceğiz. Programın ikinci bölümünde de Pasolik mevzusuna değineceğiz. Satılan pasolik sayısı, yaşanılan mağduriyetler, açılan davalar ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demiröre'nin açıklamalarını tek potada eritip bu çelişkili durumları sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak voleybol konuşmaya başlıyoruz. Efektif Pasta, evet Cumhuriyet Gazetesi voleybol yazarı Alev Anakök hattımızda. Hoş geldiniz Alev Bey programımıza. Hoş bulduk, kolay gelsin. E, Alev Beyle 2014 e, Voleybol Kadınlar Dünya Grand Prix'sini konuşacağız. Türkiye dördüncü bitirdi. Bazı tartışmalı e, durumlar da yaşandı son maçta ama hepsinden önce Türkiye'nin performansını genel olarak değerlendirmenizi isteyeceğiz sizden Alev Bey. E, şimdi tabii birçok açıdan ele almak lazım. Neticede e, bu turnuvaya baktığınız zaman. E, olimpiyatlar dünya şampiyonlarından sonra e, bayanların en önemli oyun organizasyonlarından biri. E, ve Bu takımlar yani burada mücadele eden takımların e, en büyük hedefi de bir ay sonra İtalya'da yapılacak dünya şampiyonasında e, iyi bir performans göstererek e, madalyalar almak. Şimdi böyle baktığınız zaman yani burası e, dünya şampiyonasının son e, hazırlığı provası gibi değerlendirmek lazım. Gerçi bazı takımlar e, olimpiyat sonrası yenilendiler. E, kadrolarını biraz gençleştirdiler. E, bu Grand Prix'de de aynı şekilde mücadele eden takımları gördük. E, ama ne olursa olsun neresinden bakarsanız bakın yine de e, dünya sıralamasındaki önemli ekipler e, Japonya'da kozlarını paylaştılar. Bizde de e, bazı sakatlıklar nedeniyle bazı oyuncularımızı sahaya süremedik. Onların yerine biz de biraz e, gençlere Melia gibi, Kübra gibi gençlere yer verdik. Yani e, güzel bir deneyim oldu. Aslında sonuca fazla takılmamak lazım. E, çünkü neticede biraz önce söylediğim gibi bu, bu bir e, daha çok dünya şampiyonası hedefleyen takım, takımların e, turnuvası gibi değerlendirmek lazım zaman zaman iyi oynadık zaman zaman inişli çıkışlı grafikler yaşadık bu zaten son dönemlerde bizde biraz fazlaca görülmeye başlandı aslında bunun tabi başka nedenleri de var Bundan birkaç sene önce sorduğunuz zaman Türk takımı nasıl bir takımdır diye vakit antrenörlere söyleyecekleri şey çok iyi servis atarlar iyi defans yaparlar akıllı hücum ederler olurdu İşte biz bu üç özelliğimizden e, Alfa D'nin A'sı olan voleybolun A'sı olarak nitelendirdiğimiz servislerimizde e, değer kaybı yaşıyoruz. Yani eskisi kadar sert servis atamıyoruz. Atmıyoruz daha doğrusu. E, bunun nedeni de e, takımın başındaki İtalyan antrenörün her servis atan oyuncuya bir yer işaret etmesi. Bu tabii oyuncuyu psikolojik olarak e, eziyor ve o topu o bölgeye atabilmek için servisi yumuşatıyor bu da tabii rakibin bize karşı oyun kurmasını daha e, fonksiyonel hücumlar yapmasına neden oluyor bizim işte, sıkıntımız da zaten burada başlıyor ee, biraz önce söylediğim gibi inişli çıkışlı grafikte bence tamamen bunun yansıması olarak değerlendirmek lazım ama e, ne olursa olsun biz Japonya'da Zaman zaman çok iyi oynadık. Özellikle bir Brezilya maçı oynadık ki herhalde anlatılması zor bir maç olsa gerek. Çünkü 18 maçtır yenilmeyen tam kadrolu dünya şampiyonasında birinciliği hedeflediği için Japonya'ya en iyi kadrosuyla gelen bir Brezilya'yı yenmek açıkçası hakikaten belki turnuvanın en önemli sürprizlerinden biri olarak değerlendirdi. Ama sonrası olmadı. 3-2 maçlar kaybettik. Zaten nedense bu Grand Prix bizim bolca 3-2 maç oynadığımız bir turnuva olarak tarihe geçecek. 7 tane 3-2 maç oynadık gruplarla birlikte. Bunun işte bir kısmı da biliyorsunuz şeyde burada yani Grand Prix'nin finalinde Brasilya, Brusel e, ve Çin oldu. Yani e, bunlar tabii çok iyi pratıcı sakat oyuncular nedeniyle noksan kadroyla gitmek e, oyunculara rotasyonu yapamamak e, bizi bir hayli iyi pratti ama ne olursa olsun ben ortaya Kanavuraya Boldan çok çok mutluyum çok da memnunum açıkçası. Evet Alev hocam bir de ben şeyi ben sormak istiyorum aslında e, Grand Prixler biraz da sizin de bahsettiğiniz gibi dünya şampiyonalarına hazırlık niteliği taşıyabiliyor. E, böyle bir ortamda e, aslında kadroya da baktığımız zaman e, Yeliz gibi Büşra gibi işte sakatlıktan çıkan Seda gibi oyunculara daha çok şans verilmesi mümkün olmaz mıydı? Belki de e, işte fena bir sezon geçirmeyen libero Merveye belki daha çok süre verilmesi bu ortamda. E, bu konu hakkında e, ne söylersiniz acaba? Şimdi e, %100 katılıyorum sana. Yani tabii ki eğer biz e, böyle bir amaçla oraya gitseydik e, dediğin çok doğru ama e, biz böyle gitmedik. Niye gitmedik? E, takımın noksan olması e, antrenörleri biraz zora soktu. Zaman zaman ikilem yaşadılar. Acaba pasör çapkızında güçlü sumaçörle oynayıp Meriman'ı manşete sokup Ee, ...servis karşılama da problem... E, ...ni yaşarız... E, ...düşüncesi vardı... ...bir de e, Neriman'ı devreye sokalım... sadece hücum etsin... ...ama pasör çapkızı o kullandığımız arkadaş... ...hücumdan çok... ...servise karşı manşetlerde ve defans bizi ayakta tutsun... ...düşüncesi... E, ...biraz e, antrenörleri herhalde zora soktu... ...bence de e, bu ikilem biraz... E, Dediğimiz gibi bazı oyuncuları bize sahaya sürme şansını yitirmemize neden oldu. Bir de İtalyan antrenör Barbarini son dönemlerde geldiğinden beri pek başarılı bir grafik ortaya koyamadı. Genellikle hep biz hedeflediğimiz turnuvalarda biraz geriye kaldık ve bu konuda çek eleştiri aldı. Belki de burada olayı force ederek bir kürsüye çıkarak Bir üçüncülük yakalayarak veya bir ikincilik yakalayarak tüm bu imajı e, unutturup bu güvenle, bu güçle oyuncuların kazanacağı psikolojik rahatlıkla da Dünya Şampiyonası'na gitmeyi hedeflemiş olabilir. Tabii ben e, takımın içinde olmadığım için bunlar sadece bir varsayım olarak ele almak lazım. Ama e, dediğin gibi ben de sana katılıyorum. E, Dünya Şampiyonası'na hedef seçip biraz daha oyuncu değişikliklerini fazla yapıp O oyuncuları kullansaydık belki daha farklı bir sonuçta ortaya çıkabilirdi. Evet biraz da e, herhalde bu Grand Prix'in bizim için özeti olarak gösterebilecek şu e, Challenge sistemi ve hakem e, skandalına e, değinelim diyorum. E, Rusya maçında 12-10 Rusya öndeyken e, Gözde'nin bir kararında hakem önce Gözde'nin sayısının çizgiye basma gerekçesini iptal etti. Daha sonra kameraya başvuruldu. E, hakem işte kararını değiştirmedi. Daha sonra Rus delegesinin Rus takımının başvurusu sonrası yeniden görüntü izlendi ve bu sefer challenge sistemi ilkinden farklı bir karar verdi hani challenge sistemi de biraz burada çöktü hem bu karar özelinde ben size soracağım hem de bu challenge sistemi voleybolu ne kadar uyar bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba hocam şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Rusya maçının hakemi hakikaten kötü yönetim gösterdi ama bu kötü yönetim bence diğer setlerdeydi Yani bu son tartıştığımız beşinci sette bence e, hakemin verdiği karar e, yani e, topu Ruslara geçmesi doğru bir karar olarak nitelendirilmeli. Zaten bunda hakemden çok e, bilgisayarın e, rolü çok önemli. Şimdi şöyle bir şey var. Bu sistem yeni geldi. Tabi e, herkes yeniye yeni alışmaya çalışıyor. Şimdi. Çizgiye düşen bir topta net olarak görebiliyorsun bazı şeyleri. Çünkü topun düştüğü an e, itiraza neden bırakmıyor. Ama orayı burada devam eden hareketler var. Yani bloktan mesela e, bir blok e, yapıldığı zaman topa vurulurken e, baktığın zaman fileye temas görmeyebilirsin. Ama top geçtikten sonra oyuncu düşerken kolu fileye temas edebilir. Yani banta temas edebilir. E, nitekim de böyle çok pozisyon yaşadık. Aynı şey bu e, gerilen yapılan ataklar için de geçerli. Şimdi oyuncu ilk adımı attığı zaman vücudun dengesi arkadaki ayakta oluyor. Yani öndeki ayak çizgiye yakın olan ayakta henüz bir güç oluşmamış oluyor. Yani e, az bir basın oluyor. Fakat topa vurmak için öne hamle yaptığı zaman... Çünkü biliyorsun topu vurma, vuruş yönü hep çizginin içinde gerçekleşiyor. Yani öne doğru hamle yaparak gerçekleşiyor. İşte o hareketi yaparken ayak ister istemez hareket eder. Yani kaçınılmazdır bu. Ve e, bana göre de böyle oldu. İlk kareye baktılar tabii ilk zıplama karesinde ayağını koyduğu karede e, biraz da ayakkabılar son dönemlerde biraz kalkıktır yanları ve burunları. Çizgiye temas etmediği zaman bilgisayar otomatikman onu hata göstermedi. Zaten yazdı. Herkes de gördü bunu. Ama sonradan bir, biraz önce söylediğim gibi ikinci, üçüncü, dördüncü karelere baktığın zaman yani hareketin devamındaki karelere baktığın zaman o zaman çizgiye temas görüldü. Ve e, bu sefer hatalar gösterdi bilgisayar. Şimdi tabii burada... Hakemlerin e, biraz önce söylediğim gibi yeni başlamış olması nedeniyle hangi kareleri alacağına e, biraz karar veremediler. Biraz olay ondan çıktı ama biz açıkçası çok büyüttük olayı. Tamam ondaki setlerde hakemlerin hataları var mı, e, işte, bir yok, lobiydi yok bilmem neydi gibi e, olaylara götürerek olayı e, çok abarttık ve e, tamamen 5. E, seti kaybetmeye buna bağladık ama Bence doğru değildi. Challenge sisteminin şeyine gelirsek, bu anlattıklarım doğrultusunda ele alırsak aslında bence yararlı. Ama başka problemler var. Bu problemlerden bir tanesi oyun çok duruyor. Evet Hele böyle dakika çetrefilli bir Çetrefilli bir hareket olduğu zaman yaklaşık 5 dakika, 3 dakika sekiyor ki bu hoş değil çünkü voraybol hızlansın diye tiebreak sistemi geldi. Hatta oyunculukları değişikliğini bile hızlandırdık ki oyun daha çok ritim kazansın diye. Şimdi bu sistem tamamen duraklama yaratıyor. Bence bunu önlemek lazım. Bunu da e, bilgisayarın başına ye. bir gözlemci daha koyalım veya bir hakem yerleştirelim. Bakıp direkt karar versin. O zaman süreyi kısaltsın diye düşünüyorum. Bir cinlik daha çıktı ortaya. Bu sefer antrenörler Olmayan şeylere e, itiraz alarak takımı dinlendirmeye başladı. Bunu da bizim Rusya maçında çok açık ve net gördük. E, Rus santrönör e, hiç yapılmayacak bir harekete itiraz etti ve onu da hareketleriyle belli etti. Oyuncularım çok yoruldu. Mola ihtiyacını böyle gideriyorum diye. Tabii bunlar başlangıç olduğu için böyle bu tür hatalar olacak. Ama ben challenge sisteminin e, voleybolun birçok olayını... E, net hale sokacağını düşünüyorum. Alev Bey, e, yorumlarınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Dünya Şampiyonası eleme maçlarından önce, <gülüyor> evet e, e, e, finallerden e, önce tekrar görüşmek dileğiyle. Dileyelim. İnşallah. E, i̇nşallah. Size kolay gelsin. İyi, iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler. Evet, Cumhuriyet Gazetesi voleybol yazarı Alev Anakök'ü dinledik. Onunla 2014 yılında Kadınlar Dünya Grand Prix'i voleybol, ee, voleybol Grand prixini konuştuk, yorumlarını aldık. Şimdi bir şarkı moralısı vereceğiz. Brezilya çıkınımdan getirdiğim şarkılardan bir tanesi. Otoramas grubundan Verdugo'yu dinleyeceğiz, cellat. Canejos, e já já as rosas gardará, con su flequijo, destroz el auto, le pido piedade sem poder hablar. Los enfrento hasta el dor. Con las uñas acariciando autos. Le pido piedad sin hablar. Soy el verdugo de sus cabellos. Ella, ja, los escapará. Con su flequillo destroce el auto. Le pido piedad. I'm need a blind. Açıklar ki efektif pas devam ediyor. Oto Ramazan. Ver Dugoyu dinledik. E, cellat demekmiş bu kelime de. Güzel hareketli bir parçanın ardından hareketli konularımızla devam ediyoruz. Tribünlere gidiyoruz. E, yine mevzumuz Pasolik. Geçen haftadan da bahsetmiştik. Pasolik için yapılan reklam birçok ihlali bir beraberinde içeriyordu ve taraftar hakları derneği e, başkanı Burkal Efes Akızloğlu. İmzalı bir başvuruyla e, bu reklamın kaldırılmasına dair bir dava açılmış. Davada önemli e, noktalara parmak basılmış. Geçen hafta haftada e, Evrensel ya da Bir Gün Gazetesi'ydi yanılmıyorsam onlarda görmüştük. Yine aynı haberi orada gördük. E, onların bahsettikleri gibi henüz pasalik kartı almayan taraftar kitlesinin şiddete eğilimli, fanatik ve kural tanımaz eğilimleri olan kişiler olarak yansıtılması nedeniyle bir Ee, dava açılmış nedenlerden bir tanesi bu ve bu nedenle insan onurunu ve kişilik haklarını zedeleyici bir reklam olarak nitelendirilmiş bu reklam. Ee, ve diğer nedenlerden biri tabii ki kart bedelleri hakkında verilen eksik ve yanlış bilgiler 15 TL olduğu söyleniyor ama büyük diye nitelendirdiğimiz takımların taraftarları bu. Kartı almak istese 25 TL veya birazcık daha o civarda bir para vermesi gerekiyor. Ayrıca maç bileti başına 2 TL işlem ücreti alındığını da söylememişler. Evet. Tabii ki diğer banka kartları gibi işlem yapılabileceğini söylemesinin yanı sıra diğer banka kartlarına göre en ekonomik olanının o olduğunu iddia etmesi de haksız rekabet olarak nitelendiriliyor bu rekabet hukuku konusunda. Pasolik kart sistemi ilgililerin TC kimlik numarası ve pek çok kişisel verisiyle kişilerin fotoğraflarından oluşan biyometrik verilerine ilişkin amaç dışı kullanım, sınırsız süreyle saklama ve sınırsız işleme gerçekleştirme unsurları bakımından özel yaşam kişilik hakları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel hak ihlali gerçekleştirmektedir diyerek uluslararası e, anlaşmalara e, uygun olmadığı konusunda dem vurarak bir Pasolik reklamı durdurulma davası talebi e, açılmış. Bakalım ne olacak? Tabi Pasolik e, alıp Pasolik'in e, tüketici haklarını zedelediği konusunda da Pasolik e, tüketicisi olarak aslında dava açılabileceğini de söyleyelim yani Önce alıp ondan sonra dava açabilirsiniz Demişti e, Hukukçu akademisyen Mert Yaşar Bizim 2-3 e, hafta hı hı. önceydi Yanılmıyorsam Ağustos'un başında Taraftar Hakları Derneği'nin organize Ettiği Pasolik hakkında Yapılan panellerden birinde bunu Söylemişti Pasolik Satışları hakkında bir haber var Onda da evet. yerlerde sürünüyor aslında Satışlar toplam Süper Lig'de ve PTT 1. Lig'de 694 385 kişilik Koltuk kapasitesi var statlarda ve buna rağmen toplam yaklaşık 200 bin Pasolik satıldığı ortaya çıktı. Bu da bütün stat kapasitelerinin %28'ine denk geliyor. Yani pasolige ilgi de maalesef <gülüyor> diyelim çünkü yok statlar zaten boş gene boş kalmaya devam edecek bunu gösteriyor %28'lik ilgi. Yani ilgi gösterenlerden bir Beşiktaş taraftarının da bugün gazetesine verdiği bir açıklama var. Arsenal maçında da ki aslında bu hukuksuz. Evet. Orada. Arsenal maçında da Pasolik uygulamasını stadyumda yürürlüğe koymak istedi Beşiktaş taraftarı Beşiktaş kulübü. Evet. Aynı şeyi Trabzonspor maçında da yaşandığını haberlerini aldık. Twitter üzerinden artık bu tür şeylere ulaşmak çok kolay. Ee, Arsenal ile yapılan maçta bin kadar taraftarın kombine kartları olduğu halde hı hı, kendi kombine hı. kartları yani Pasolik uygulamasına geçilmeden önce aldıkları bildiğimiz sezonluk kartları olmasına rağmen e, bin kişi içeriye alınmamış e, girememişler diyelim daha doğrusu Halil Boğası isimli. Taraftar şunları söylemiş. Ta İskeçeden İstanbul'a gelmiş maça girmek için bir saat kala giriş yapmak için gitmiş. Kuzey tribününe sistem kartını okumamış. Sonra güney Güneykale arkası tribünde onun gibi mağdur olan pek çok kişi varmış. Seslerini yükseltmeye başlamışlar. O esnada da polisin müdahalesi sonucunda coplandım diye bir açıklama yapmış bugün gazetesine. Sonrasında da 100 TL karşılığında kara borsa bilet almış. Şahane Pasolik sayesinde kara borsa bitiyordu ama sanırım Pasolik <gülüyor> birazcık böylece canım, e, teşvik Karabursa. etmiş gibi olmuş demek mümkün bu habere baktığımızda. Aynı şekilde Trabzonspor da e, Rostov'la UEFA kupası <gülüyor> maçı oynadı. O, o, çok da güzel bir galibiyet aldılar ama o maçta da tribünlerin boş kaldığını o Olay Ayrı gördük. bir dram ya çünkü hem e, Pasolik yüzünden çok az seyirci stada girebildi hem de e, yayıncı kuruluşun Çok da fazla Türkiye genelinde dekoderi yaygın olmayan bir kuruluş olduğu için televizyondan da canlı olarak çok az kişi izleyebildi. Yani Trabzonspor'un galibiyetini Türkiye'de çok az bir azınlık izleyebildi diyebiliriz. Evet ondan sonra... Ee... Bir Takımlar çok... neden forma reklamı alamıyor? Alamıyor. Yani aslında yani... reklam verenler de şunu düş. Tabii ki ne evet. kadar fazla kişiye ulaşırsam benim için o kadar iyi diyor. Ya, Ama aha. sınırlı sayıda dekodere sahip olan kişi, sınırlı sayıda stadyuma girebilen kişi sayısı olduğu için reklam veren, da... vermek vermekte bul, bulmakta kolay olmuyor. Yani hı hı. eskiden 3-5 milyar... Değil tabii. 3-5 milyon kişiye ulaşırken atıyorum. Hı hı. Şimdi 1 milyon kişiye ulaşıyorlar. Ve hani bir Trabzonlu Karadenizli bir çocuğun o kulübe aidiyeti de ne derece sağlamlaşıyor ki? Ta takımını hiçbir Avrupa maçını izleyemeyen, lig maçını zaten izleyemeyen bir çocuk. Evet. Ee, ama e, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören e, Paso Ligi dün akşam katıldığı hı hı. bir programda. Öve eve bitiremedi. Gerçi kendisi 82 ile sahip olduğumuzu da söyledi Türkiye'de ama biz ona hatırlatalım 81. <gülüyor> Pasolig'in tüm dünyada uygulandığını söyledi. Almanya'da uygulanmıyor. Evet, yani Almanya'da koyduk. uygulanmıyor. Ben taze Brezilya'dan geldim. Orada Beş tane maça gittim <gülüyor> ve hiçbirinde Pasolig diye bir şey sormadılar bana. <gülüyor> bir tane Sao Paulo maçına girdiğimde de yarım saat önce sadece pasaportumdan kimlik numaramı vererek biletimi alabildim. Öyle bir sistem yok. Arjantin'de de yok. Arjantin'de sadece kulüp üyelik sistemi var ve yani. kulüp üyelerine öncelik tanınıyor sadece biletlerde. Yani Dünyanın hiçbir yerinde olmayan Ya da bazı yerlerinde, bazı yerler. çok az yerlerinde hı hı. olan şeyden bahsediyoruz. Ee, şu anda 27 tane yeni stat yapılıyor diye bir açıklaması vardı. ve Hepsi güzel ama bunlar için taraftar gerek diyor. Biz önce mevcut olanları doldurmak için bir sistemin getirilmesini söylemek istiyoruz tekrar kendisini Ama mevcut sistem buna uygun değil. Ayrıca çok e, ilginç de bir e, deplasman yasağı konusunda açıklaması var. Diyor ki... Ceza uygulamasına bir yenilik getirilecekmiş bu arada. Bütün stadyum ceza almışsa deplasman seyircisi stada girebilecek diyor. Yani sonunda şöyle örnekliyor. Mesela Gaziantepspor taraftarı ceza almış. O hafta kimle oynuyorlarsa o takımın taraftarları maça girebilecek. Yani deplasmana açık. Ama bir de şöyle diyor. Futbol seyirciyle güzel. Ve Pasol ligde sadece küfür eden bireyleri stadyumdan uzaklaştırmak için üretilmiş bir sistemdi. Ama yine stadyumda büyük bir taraftar kitlesi cezayı alan, e, mağdur olan e, kitle oluyor. Yani burada yapılan açıklama, getirilen sistem tamamen birbiriyle çelişik. Yani Pasolig'in özündeki e, sebep e, suçlunun belirlenmesi ve statlara girişin engellenmesiydi. Yani bütün statın ceza almasının engellenmesiydi. Ancak Demirören burada sanırım yine bütün statın ceza alacağı uygulamaların devam edeceğini söylüyor. Artık bilmiyorum neden böyle bir şey söylemiş ama ya sisteme güvenmediğinden mi... Bilemeyeceğim artık. Bir de şöyle bir örnek vermiş. Deplasmanda alınan ceza deplasmandaki taraftara verilecek. Yani Galatasaray İzmir'de maça gitti diyelim. Hı hı. Deplasman seyircisi ceza aldı. Orada küfürü bayağı kullandılar. Hı hı. Sonra buradaki stadyuma İstanbul'daki stadyuma gelecekler. Sen ben maça girebileceğiz İstanbullular hı hı. olarak. Ama deplasmana tekrar gittiğinde deplasman taraftarı Olmuyor. etkilenecek. Ama hangi deplasman? İzmir deplasmanı mı yoksa Trabzon deplasmanı mı? Yani hmm. İzmir'de küfür edildiği için Trabzon'daki adam maça giremeyecek e, evet, mi? Evet, evet. Yani yani <gülüyor> bu da var. Tamamen eee birbiriyle çelişkili ve anlamsız açıklamalar silsilesi yaptığını söyleyelim dün akşamki programda. Son olarak da 24 Ağustos 2012'de hayata gözlerini yuman Galatasaray'ın ve Türkiye Milli Futbol Takımı'nın önemli futbolcularından biri olan ve ayrıca Türkiye'de futbolda sendikalaşma yönünde çok önemli adımlar atan Metin Kurt'u kaybettiğimizin 2. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz. Programı da böyle kapatıyoruz. Twitter adresimizi hatırlatalım çünkü programımızın sonuna geldik. Twitter.com Taksim Efektif pastan Programa dair bilgileri ve program kayıtlarını bulabilirsiniz. Bu haftalık Efektif pastan. bu kadar. Ben Volkan Ağır. Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efektif past.